Kardeşlerim, muazzez müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında 1400 ashabı olduğu halde Mekke'yi inkar vermeye umre yapmak için Medine'den ayrılırlar. Bu devriye kadar gelirler. Mekke'de Allah Resulü Aleyhisselam'ı orada beklemeye mecbur ederler. Neticede orada bir anlaşma akdedidir. Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hüdeyliyeden geri dönmek zorunda kalır. Efendimiz Aleyhisselam oradan ayrılırken Ashab-ı derin bir hüzün var. Neden ayrılıyoruz? Neden Beytullah'ı tavaf etmeden dönüyoruz diye. Yolda Fetih Suresi nazir olur. اِنَّا فَتَحْنَا لَيْكَ فَتْحَمْنُ بِيْنَا Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a onun öğrencilerine onun öğrencilerine Beytullah'ı tavaf etmeden Medine'ye dönerken yolda bu Hediye'yi ihsan eder. Buradan anlıyoruz ki, İslam'da asıl olan fetihten anlaşılan yüreklerin açılmasıdır. Ayet-i Kerim Allah Resulü Aleyhisselam'a şunu müjdediyor. Şimdi bir barış ortamı Cezid-i Arab'a teessüs edecek, İnsanlar senin yanında ifetih maddi boyutuna gelince eğer siz insanların üretlerini İslamla tanıştırma noktasında engellerle karşılaşırsanız kudiyabaniler sizi bir noktada durdururlarsa işte o zaman siz kılıcınızı kuşanacaksınız maddi ifetih ilgime ekleyeceksiniz. Yani siz Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın ve onun bunu tekşir ediyor. Aleyhisselatu vesselam maddi fetihler noktasında da bize hücreler veriyorlar. Letuhtahenne Kuruzu kisra Kisra'nın hazineleri de İslam'ın olacak mı diyorlar. Mısır İslam'ın, Kisra İslam'ın olur. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın öğrencileri Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın diğer bir fethini beklediği İstanbul'u özlerler. Uyurmuşlardı ki: "Le'tuharanna <gülüyor> Konstantinye fele نعمل amir ve amirüha vele نعمل ceysh zalika ceysh." İstanbul dahî Mete İslam olacak. Hazreti Muaviye zamanında büyük bir ordu hazırladı. Ordunun içerisine her ağılır ve her hazretleri de katılmak ister. Çocuklar karşısından çıkarlar. Baba derler, sen yaşlısın. Bu halde cihaz senden düştü, sen bu odunun içerisinde görev alamazsın ricasında bulundukları zaman. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mimandarı çocuklarının karşısında durur buyurur ki yavrum ''İnfirû hifâfen ve ve câhidû bi'envâlikum ve fî sebîbillah'' Bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman ben Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın belgesindeydim. Bu ayetin i kerime buyuruz der ki, yaşlı da olsanız, genç de olsanız Allah yolunda onun adını yüceltmek için cihad edeceksiniz. Bu cihad bana da tehlikeye atmasanız ayet-i kerime bunu emrediyor Ebu Eyyubel Ansari Hazretleri yine konuşuyor. herraklarım dersiz bu ayeti de yanlış anladınız bu ayet-i kerime yani ve enfikû fî sevîbillah velâ turkuu bi'eydeytüm ilettehlike Allah yolunda mallarınızı infak ediniz infaktan geri durarak canınız Kelime, bunu emreden, iyi de hatırlıyorum. Cezir-i Arap, olmuş. Bizler de şöyle diyorduk. Bedir, Uhud hem de geride kaldı. Şimdi evimizde geceleri ikamet edelim. Bir i Habeşi, Allahu Ekber deyince abdestimizi alalım. Allah Resulü Aleyhisselam'ın arkasında namaz kurmak için onun mesidine gidelim. Ayeti bu şekilde anlamıştık ki Kur'an-ı Hakim bizi ihtar etti. Cihattan geri durarak kendimizi tehlikeye atmayınız. Ceziretul Arab kuruldu fakat dünyanın bütün köşelerinde yaşayan insanların da cennete girmeleri için La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeye onların da itini var. Hazretleri İstanbul'da şehit olur. Oraya rehmet. İslam medreselerinde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bu hadisi şerifi okunur. Yani Türklerden Mustaﬁriyiyi hadisi. Her devlet adamı, her askerin bu arzasıdır. İstanbul’un Fatihi, İstanbul’u fetheden Fatih, askeri olan ilme. Sultan Fatih de o hayalde büyüyor. Hocalarından, Molla Yudaniden, Aksemetinden Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bu hadisini dinlemiş. Manisa Şehzadelik dönemi bir kenara çekilmiş orada ağlıyor Aksesedin Hazretleri onu görünce yanına geliyor diyor evladım ne diyorsun ya vatan efendim haberiniz yok mu Akkay'da Lübnan kaleli küfranı küffarın eline bir İslam toprakları küffarın eline düştü. Bunun için ağlayalım. Fakat unutma Allah Azze Celle seni Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesine layık bulacak. İstanbul senin olacak Mehmet'ten. Sultan Fatih devlet adamı oldu. Devletin başına geçer. Sabahlara kadar İstanbul'u düşünür. Elinde kağıt, kalem. Sürekli İstanbul üzerine çalışır. Yanına birisi geldiği zaman, Sözü hep İstanbul'a getirir Ve son olarak Büyük bir orduyla yanında yetmiş alim olduğu halde Akşem ak Akbüyü Molla Güvane Hazretleri İstanbul'dan edilmeden İstanbul'a Doğru yola çıkarlar Ordu gelir İstanbul'un etrafında karargah kurar Haftalar geçer Savaş meclisleri toplanır Meclisler de bir türlü surlar aşılmıyor. İstanbul İslam'ın olmuyor. Son defa savaş meclisi toplanır. Çandarlı halil der ki sultanın bir velinin bir dervişin sözüne baktınız. Orduyu yollara düşürdünüz. Haftalar geriden kaldı. İşte görüyorsunuz yanındaki bir paşaya ermeder. Git hocama söyle bana demişti ki evladım Allah Azze ve İstanbul'u sana nasip edecek. Ama haftalar yerine kaldı İstanbul'un surları düşmüyor. Paşa Akşemseddin Hazretlerinin çadırına gelir. Kapıda bir deriş. Paşaya der ki hocam rica etti. Yanıma kim gelirse diye almayın buyurdular. Burada bekleseniz kendileri dışarıya çıksalar Paşa bekliyor, paşa gecikince Sultan Fatih, Muhammed Han Hazretleri Savaş meclisinden ayrılır Akşemseddin Hazretlerinin çatırına gelir Kapıda bekleyenlerimiz sultan aynı şeyi söyleyince Gazaplarının kılıcını çıkarır Akşemseddin Hazretlerinin çadırını yanıp içeriye girer Bir de ne görsün? Bedir'de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıl ellerini kaldırmış? Allah'ın kalkınca hocam diyor, hani bana derdi şehzadelikte müjdeyi vermişsiniz. Büyük veli buyuruyorlar ki bu gece şu kapıdan top kapıyı işaret ediyorlar. O zaman adı başka. Şuradan doğru askerlerimiz hücum ederek açılan gediklerden içeriye gireler, surların Dedi. Toplanırlar. O gece Sultan Fatih onlara şu ayeti okur. Vecatibun fillahi hak ve Gücünüz ne kadar yetiyorsa sizden onu istiyorum. Canlarınızı Hazreti Kur'an'ın yoluna bezlediniz. Feda ediniz. Huvveti tevacum. Allah sizi ihtiyar buyurdu. Hazreti Muhammed aleyhisselamın müjdesini verdi. Asker Akseseddin Hazretleri'nin ifade duyurduğu gibi Sabah ezanını İstanbul'da okudular Sabah namazını İstanbul'da kıldılar İstanbul İslam'ın oldu Üç gün aradan geçer Akseseddin Hazretleri Sultan Fatih Ayasofya'ya gelirler Ayasofya'nın içindeki bütün kutları temizlerler Sultan Fatih mümber'e çıkar bir mümber kurulur Orada şu ayeti kerimeyi okur وَمَنْ اَحْيَاهَا فَتَهَنَّمَا اَحْيَىٰنَّاسَ جَمِيعًا Bizim asıl gayemiz yürekleri İslam'a açmak. Fakat maddi-i er eğer maddi-i fethi engellenirse de Şimdi yürekleri İslam'a açacaksınız. Kim birisini İslam'la şereflendirirse bütün bir insanlığı diritmiş, insan derecesine ulaşacak Kur'an bu müjdeyi veriyor. Ayasofya, İslam'ın zafer kürsüsü, Fetih kürsüsü oldu. Sultan Fatih hayatının sonuna doğru uzun bir vakfiye hazırlar. Vakfiyeyi bir yerinde de Ayasofya'dan bahseder. Der ki en önemli mandalamı Ayasofya'ya vakfetti. Eğer birisi Ayasofya'yı tedbir eder amacından alıkol uzaklaştırırsa Allah Bir iradedir. Fetih bu dinden bütün dünyaya zahar haberlerini göndermektir. Fetih Allah da Resul yolunda bütün varlığınızı bezletmenin adıdır. O halde Sultan Fatih Vakviyesi orada duruyor. Biz de bekliyoruz Allah'ım. Sultan Fatih'in lanetinden kurtulacağımız günü bekliyoruz. Ayasofya'ya